Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala ve ala Resulillah ve bat. Peki fasulun şimdi nereye geldik? Koyunun zekatına geldik. Koyun nereden başlıyor nisap? Kırktan başlıyor. Kırkta bir koyun veriyoruz. Bir daha ne zaman veriyoruz? Yüz yirmi bir olunca. Yüz yirmi birde iki koyun veriyoruz. Yani şöyle yazabilirsiniz. Kırkta bir, yüz yirmi birde iki 201 olduğu zaman 300 veriyorsun, 200'e kadar veriyorsun ama 201 olduğunda 300 koyun veriyorsunuz. Bir daha 400 koyununuz varsa 4 tane veriyorsunuz. 400 koyunda 4 tane veriyorsunuz. Peki, <gülüyor> yani fi aqla min arba'ine şaten sadqa'tun. Yani fi aqla min arba'ine şaten arba'ının temizidir. <gülüyor> 40'tan az olduğunda sadakatun sadaka yok. Leise <gülüyor> yani leiseti sadaka dufi akalle deme. Sadaka 40'tan az da yok. 4 koyun olunca bir koyun veriyorsunuz. Wa fi 40 neşatun ile 101 ve efendim. 40'tan nereye kadar 121'e kadar fefiha <gülüyor> şatani bu 40'tan 121'e kadar ne veriyorsunuz bir tane veriyorsunuz Fefiha şatani 121 olduğunda ise iki tane veriyorsunuz 121'den ile mi eteğinivain fefiha şiahin 121'den 200'e kadar iki tane veriyorsunuz ama 201 olduğunda 201 koyunuz varsa o zaman 3 tane koyun veriyorsunuz. Nereye kadar? 201'den 400'e kadar. İle arba etim mi etin 400 olduğunda ffee ha arba 400 koyunda efendim ee, 4 tane koyun veriyoruz. Sımmefi kullimi etin şatun. Ardından her yüz arttığında bir ekliyoruz. 400'de 4 koyun 500 olunca 5 koyun veriyoruz. Wa adna ma tetaallaku bihi zekatu ve yuqadu fi sadakati's seniyyu ve huwa lehu sanatum. Efendimiz seni aslında devede ma atam ma hamsete Bu kurban keserken hangi deveyi kesebilirsiniz? seni olacak. Yani 5 yaşını dolduracak. Sığırda İki yaşını dolduracak, koyun da bir yaşını doldurmuş olacak. Ama çok büyükse koyun arkadan baktığında sürüde annesinden vesaireden ayrılmıyorsa o da olabilir koyunla alakalı. Yani seni bir ıstılahtır ki beş yaşını doldurmuş deve, iki yaşını doldurmuş sığır, bir yaşını dolduran ve koyun için kullanılır. Ancak bu yaşları dolduranlar kurban olabilirler. Peki burada zekat koyun olarak verecekseniz o seni olmalıdır. Tamam? O seni olmalıdır. Vehu sadakatu esniyü vehu ma temme lehu sanatum bir yılı tamam olmuş demek. Çünkü orada hadis-i şerif var. La yuzu fi zekati seni yu zekatta ancak ne yeterli olur seni yani bir yaşını doldurmuş koyun olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ya seni olacak ya da fasaden onun üzerinde olacak ama varu yennu yu'hadu'l jaz'u min'z za'n koyundan e, ceza alınır yani 6 ay doldurmuş e, iri besli baktığın zaman annesinden ayrılmıyorsa bu alınır ama Keçiden olmaz diyoruz. Peki şimdi nereye geldik? Atlara geldik. Atlar, eşekler ve merkepler. Bunlarda ne var? Ata, eşeğe, merkebe geldik. Esagfirullahe ve rabbil alemin.